1329, numaralı konu, Ebu Derda, Enes ve İbni Ömer'in hadis rivayet ederken, Hazreti Peygamber buna benzer veya buna yakın bir şey söyledi, demeleri, evet, Ebu Derda'yı gördüm, Resulullah'tan rivayet ettiği hadisi bitirdikten sonra, Hazreti Peygamber böyle veya buna benzer veya buna yakın bir şey söyledi, dedi.